Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! Nereye gitti? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. La la la la la Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Tanger. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere mükemmel müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün programımızın gururla 74 sıra numaralı bölümünü yayınlıyoruz ve az önce duyduğumuz anonsla yüzümüzde müthiş bir gülümseme oluştu çünkü programımızın destekçisi Sayın Güven İltermiş. Öyle mi? Evet. Benim bunlardan ne haberim olmuyor? Kulaklık takmıyorsunuz ondan. Hayır kulaklık takmıyorum da. Ya, ha, güven bize niye söylemiyor programa destekçi olduğunu? Evet. Tesadüfen bu programa denk gelmiş olabilir. Anlıyorum. Olabilir değil mi Fer Örneşe? Tam olarak şey? anladım denemez ama. Olabilir ama sanmıyorum. Ha, güven kasıtlı olarak Kesin, bize destek olmuş olabilir. Kesinlikle belki. Bak işte beni radyoculuğa başlatan güvenlikler hala daha kanatları altında tutmaya devam ediyor. Uzaktan destek Ya da tacizde de devam ediyor diyelim. Şey. O da olabilir. <gülüyor> Radyoya geri dönmek istemesidir. <gülüyor> sinyalleri de olabilir bu. Keşke dönse ben özlüyorum güvenin programını. Bence de dönsün. Ee, o zamanlar açık radyo dinlemeyen dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Güvenilten Mavi Tren adlı bir blues programı yapardı. Yanlış bilmiyorsam da 10 yayın dönemi. Yani 5 sene boyunca devam etti. Hatta bu 10 yayın döneminden bir tanesinde kendisiyle birlikte hazırlayıp sunma şerefine nail olmuştum. Evet, birkaç programınızda da ben sızmıştım. Evet hala da ara sıra dinliyorum bu programı. Senin şeytan. Sıfatıyla katıldığım Crossroads özel bölümü. Ee, aslında içimde biraz şeytanlık yok değil. Hepimizin içinde var. Benimki sizden biraz fazla. O ayrı. Onu biliyoruz yani. Efendim bugünkü Çok... programımızın konusu... E... Çok enteresan. Çok enteresan. Sevgili yayın koordinatörümüz müthiş insan Mahir Ilgaz tarafından uyku olarak belirlenmiş. Çok güzel belirlenmiş. Çünkü uyku tüm insanların ortak paydası değil mi? Uyumayan insan yoktur. Uyuyamayan insan vardır ki ona da değineceğiz. Evet ama yani sonuçta onlar da bir an gelir uyurlar. Filmi bile var değil mi? Al Pacino falan. Ya. Al Pacino'yu vur öteki demişler? <gülüyor> Peki. Size uykuyla ilgili şarkılar <gülüyor> çalacağız. Ee, hiçbir şey yapamazsak o şarkıların uykuyla ilgili olduğuna sizi İklim ikna edeceğiz. edeceğiz. Önümüzdeki bir saat boyunca atıp tutacağız. Siz de bize hadi oradan demek için Müzik iki ayrıldır. etgmail.com at mail atacaksınız. Bu da bizi çok mutlu edecek. Uykuluk. Ha, uykuluk. Değil mi? Allah aşkına, bunu gerçekten uykuluk e, denen organ diyeceğim artık buna. E, etimolojisine hakim miyiz? Uyku ile bir alakası var mı? Yok. Al alakası yok. Uykuluk. Sadece şöyle denir. Hani bir salgı bezi değil midir uykuluk yanlış? Salgı değil. bezidir. Ee, çok güzel e, kömürde yapılır. Yenir. Her yerde bulunmaz şey de bulunur. Ne alacağım sütlüce? Sütlüce. Yan yana zaten. İkisi de olur. Çünkü orada mezbalar vardı biliyorsun. Anladığım kadarıyla uykulukta taze yenmesi gereken bir şey. Vallahi benim mezbada de... yediğimize göre herhalde tazesi makbul yani. Aslında mezbada yemek yemek e, oldukça inşallah yani bir e, değil de yakınında Gurmeliğe Yani mezbadan taze taze geliyor. Uykulukçu. Ya, sizde taze taze. Halbuki et taze yenmez. Etta ziyemez. Ben yani mesela dinen... en az iki yıl bekletirim ki şöyle tam şeyine, e, nesine diyeyim. Kıvam. Kıvam. Peki. uykuyla ilgili anlatacağım e, çok fazla şey var. O zaman lafı uzatmadan birinci şarkımızı dinleyelim. E, tam bir uykudan uyandırma şarkısı getirdim. Burada uyku metafor. Bildiğimiz uyku değil. Meta. Hatta anons bile etmeyeceğim. Çalalım uyandıralım. Buyurun. Buyurun. Conti'den Going the Distance dinledik. İlk rakip filminin soundtrackinden. Ve şarkıyı dinlerken karar verdim ki yarın uykumdan gerçekten bununla uyanmak istiyorum. Vallahi nefis. Tam o arada kemanların girdiği yerde diş fırçamı koşarak kapıp yemek masasının <gülüyor> etrafında koşarak dişlerimi fırçalayacağım. Dişlerini fırçalarken de acı yok acı yok diyeceksin değil mi? Ee, olabilir. Ya da acıyor acıyor mesela diş fırçası canını yıkıyorsa. <gülüyor> Koş, koşarak diş fırçası. İyi fırçalar. günler. İyi günler. Güzel oldu ama. Hangisi? Benim söylediklerim? Yok bu, bu şarkı ile girilmemiz. <gülüyor> Girmiş de. olmamız. Girdiğimiz. Girmişildik. Girdiğimiz Di. iyi. Bu şarkı ile girdiğimiz iyi oldu. Evet. İyi topladın. Evet. <gülüyor> ee, sırada David Silvian var. Kiminle beraber? Robert Fripp ile beraber. Robert, Robert Fripp Fried kimdir derseniz King Crimson derim. Evet. King Crimson'ın efsanevi gitaristlerinden biridir. Ee, şöyle okudum ben ee, Robert Fripp 90'ların başında e, David Sylvian'ı King Crimson'da şarkı söylemesi için davet etmiş ee, gel gelelim Sylvian reddetmiş demiş ne ki geziyor? onun yerine sen gel beraber. biz beraber, beraber albüm yapalım nitekim 93'te de yapmışlar evet e, Robert Fripp e, kendi ürettiği e, efekt cihazlarıyla tanınıyor. Bunlara Freepertronix deniyor. Böyle gitara mesela bir dokunuyor. İşte bir uçak kalkıyor. Arkasından bir kedi miyavlıyor. Arkasından işte ruhlar geliyor. Ruhlar geliyor. Evet. Güzelmiş. Bazen gitara dokunmadığı zamanlar bile mesela e, dünyanın çeşitli yerlerinde oluşan tsunami'lerin e, bu Freepertronix <gülüyor> tarafından yapıldığı düşünülüyor. Ha, öyle bir iddia da var. Bana biraz teori, komplo teorisi gibi geldi ama. ...komple teori bunlar. <gülüyor> Peki. Ee, David Sylvian'ın da kimdir derseniz... ...Japan e, grubunun... ...solistiydi, solistiydi. esna. O da 80'lerde. Hatta 70'lerin sonundan itibaren. Ve fakat daha sonra... E, ...felsefi sözleri... ...işte gizemli kişiliği... ...ve Antin Kuntin albümleriyle... E, günüllerde taht kurdu. Hatta e, ben şöyle bir şey... karşılaştım. İngiltere'de, Londra'da Virgin Records'u... ...talan ederken... E, David Sylvia'nın albümlerinin de tabii peşindeyim. Bir tane albümü aldım. Albümün üzerinde diyor ki parçanın sözlerinin basılı olduğu kitapçık e, ayrıca satılmaktadır. Hakikaten bir CD fiyatına böyle bir gerçek bir kitap yani Güzel. gerçek olmayan bir kitap varmışçasına. E, bu Sylvia'nın sözleri bu albümde de dikkat çekiyor. Zaten albüm hakkında okuduğum bir iki tane eleştiri var programa hazırlanırken şöyle söylüyor David Silvian'ın işte ağır felsefi sözleriyle Robert Fripp'in King Crimson'dan e, daha biraz taşıdığı e, funk ve agresif rock işte tınılarıyla müthiş bir harman. Evet e, ne evet. E, King Crimson müziğine benziyor ne diğer David Sylvian albümlerine benziyor ama e, mesela David Sylvian albümleri içinde benim en sevdiğim ee, şöyle de enteresan bir şey var. Öyledir. Yani şu ana kadar konuştuklarımızda hep böyle sözleri Silvia'nın müziği Frippin üstüne yıkıyormuşuz gibi gözüküyor. Zaten okuduklarında da genelde o anlam çıkıyor. Ee, ama Sylvia'nın ve Fripin bir işbirliği daha var. 1994'te Tokyo'da e, P3 diye bir sanat ve çevre. Merkezinde bir sergide yer almışlar, bir instalasyonla. Instalasyon dediğim, Silvia'nın bestelediği bir müziğin üzerine fripin yazdığı metni okumasıymış. Anladım. Yani yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Hadi sanat yapalım. O şekilde. E, güzelmiş. Güzel. Bu tabii Robert ve David e olan sevgimizi çok gölgelemez. Ama gördüğüm zaman kendilerine bir iki çift lafım da var artık. Peki sanat dostluğunuz gözlerimi yaşartıyor. O zaman... Deli... Sanat acılı kanat içindir. Bak şarkının adı da enteresan. Ee, Türkçe'de olan bir kalıp ilk defa İngilizce'de karşımıza çıkıyor. Yani Allah'ın işte bir şeyi denir ya. Hadi oradan Allah'ın delisi Fakat, falan gibi. E, Allah'ın maymunu, Allah maymunu isimli bir şarkıyı dinleyeceğiz. Ama tabii e, İngilizce'de monkey birkaç anlama geliyor. Mesela Monkey Business dediğiniz zaman işte alavereli, dalavereli işler. Allah'ın ee, dalavericisi mi yani? Çünkü İncil'de bir laf var. E, Tanrı gizemli yollarda yürür veya gizemli yollardan yürür diye. E, oradan apartılarak e, Allah'ın maymunlu... argo e, yöntemiyle kulağımıza sokulan bir cümlecik. Allah'ın maymunu. Evet, Pick Osama, David Silvian, where Robert Fripp, and the nurse, God's Monkey.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 David Silvian ve Robert Fripp'den Gods Monkey dinledik. 1993'te birlikte çıkarttıkları The First Day albümünden geldi. Ee, senden hayır yok. Kimseden de mail gelmedi. Üzgünlerine alınmadılar herhalde. Ben bunu açık açık sormak istiyorum. Uykuluk kelimesinin nereden geldiğini bilen varsa lütfen müzik ikiye ayrılır. Atsınlar. Ben biliyorum. Mail at o zaman. Peki. Hadi söyle söyle. Ee, uykuluk şu. Ee, gece çıktık. Eğlendik, içkimizi içtik, artık uyumaya gideceğiz. Diyoruz ki şu halıcı halıcıoğlu o taraflara gitsek de bir şey yesek sonra da uyku uyusak. Onun için o son yenilen e, yarım ekmek içindeki ete uykuluk deniyor. Onu yiyince insana ağırlık basıyor, artık uyuyorsunuz bu kadar basit, hayat bu kadar basit. Sana bir şey söyleyeyim. Kulağa hiç mantıksız gelmiyor aslında. Benim söylediğim hangi şey mantıksız ki? Mantık nedir Saymaya ki? Saymaya başlayayım mı? Ee, bak şimdi gece gecenin bir yarısı hadi uykuluk yiyelim diye tutturan birisi geldi aklıma. Evet, benim de geldi ama hiç oraya girmeyelim. <gülüyor> ee, uyku konusunda söyleyeceğim şeyler var ve bu sefer ciddi. Söyle. Ee, zamanında e, uykuyla ilgili bir makale hazırlamıştım. Niye? Yani bazı şeyleri niye yaptığımı açıklayamıyorum. Türkiye yani, ee, içinden mi geldi? Lisede okurken de e, Almanya'ya gidip Türk ve Alman anayasasını karşılaştırarak bir test hazırlamıştım mesela. Hmm. Bunu da niye yaptığımı bilmiyorum. Peki. Lise, o uykuya, lise 2 uykuya. yazında öyle bir şey yapmıştım. Uykuya dönelim o zaman. Buyurun. Uyku. Uyku deyince. Adile Naşit. E, aslında uyku çok ilginç bir şey. Ee, sanki içine girmesi kolay, çıkması zor bir derin kuyu. Ben de tam tersi. Ee? Şimdi uykunun birkaç aşaması var. Doğru. Önce uyurla uyanıklık arası bir yer var. Alaca uyku. Evet, alaca uyku denir Amerikanca'da. Tabii teknik terim odur. Ya. Daha sonra Rapid Eye Movement, e, REM bölgesi gelir müzikli bir evet adır. o sırada e, rüyalar görülür e, alfa dalgaları değişir erkeklerde ereksiyon olur e, ve vücut felç olur çünkü e, eğer o rüyaları gördüğümüz sırada e, şey olmazsa e, felç olmazsa vücut e, insan hareket eder hatta böyle uyku bozuklukları olan insanlar var R M e, Süresince hareket ediyorlar, kalkıyorlar, yürüyorlar. Biz bunlara e, uykuda yürümek diyoruz. Uyur gezer. Uyur gezer, evet. E, daha sonra da e, deep sleep yani derin uyku denilen bölge var. Bende e, o yok işte. E, kesin vardır. Çünkü derin uyku olmayan bir insan yaşayamaz. O zaman kısa bendeki. E, fakat içki içen insanlarda arayan bölgesi, yani devamlı içki kullanan insanlarda, alkolikler demiyorum, e, arayan bölgesi gittikçe kısalır. Onlar direkt derin uykuya geçerler. Arayan bölgesinin çok uzun olması neden oluyor? Arayan bölgesinin çok uzun olması diye bir şey yok. Sadece arayan bölgesini hatırlayabiliyorsanız o size uzun gibi geliyor. Çünkü saniyenin e, bindi biri kadar bir zamanda e, beyindeki e, elektrik e, ateşlenmesi e, artıyor. Ve normal zamanda e, izlediği yoldan değil başka yollardan gittiği için işte... Havuz kenarında çıplakken uçaktan paraşütle atlayıp oradan bir aslanla boğuşuyorsunuz falan. Anlatırım. Ee, eğer ki bir süre uyama, uyumazsanız, e, bunun da belli bir süresi var, yaklaşık 3-4 gün kadar, e, vücut artık, e, beyin artık uyuma ihtiyacında e, ve fakat uyutmuyorsunuz kendinizi. O zaman beyin microsleep denilen, yani mikro uyku denilen e, bir şey geliştiriyor. Yani saniyenin belli süreleri kadar beyin kendini kapatıyor, uyuyor, tekrar uyanıyor. Hmm. E, ve bunu devamlı yapıyor. Bu sırada araba kullanıyorsak ölüyoruz mesela. Yani konuşulanları duymuyorsunuz. Daha doğrusu konuşulan bir cümleyi duyuyorsunuz ama onun içinde belli sürelerde uyumuş olduğunuz için ne, de, ne denildiğini anlamıyorsunuz. Ben bunu şahsen yaşadım. Ee, bir Sing Your Song diye bir projede e, yer aldım. Yaklaşık üç ay kadar e, günde 24 saat çalışmam gerekti. Hani bir saatlik, iki saatlik uykularla. E, i̇lk haftasında da e, yaklaşık yedi günde toplam 6 saat falan uyudum. Ve o micro sleep denilen bölgeye geçtim. Yani o Hı -hı. deneyimi yaşadım. E, hiçbir uyuşturucu o denli kafa yapamaz. Yani kafayı bulmak isteyen gençlere buradan diyorum ki uyuşturucu kullanmanıza gerek yok. Altı gün uyumazsanız nefis olursunuz. Yine de öyle bir şey yapmamalarını tavsiye ediyoruz değil mi? Niye? Yapmasınlar. Tehlikeli çünkü. E bence tehlikeli olan her şey güzeldir. Yani uzaktan. Bu konuda biraz anlaşamıyoruz gibi geldi bana. Nitekim anlaşamıyoruz. O zaman sıradaki şarkıyı... Dinleyelim sonra uyku konusunda devam edelim Uyar mı? Olur ben bu parça boyunca uyurum mesela Uyku konusunda devam etmiş olurum Tamam bu benim çok sevdiğim gruplardan bir tanesi İngiliz Elektronik müzik ikilesi Goldfrapp. Sever misin? Bir tane bir şarkıları vardı ee, Bir tane bir çok, e, çok beyaz iyi. kadın Saçları bile beyaz olan bir kadın Söylüyordu onu Çok ee, tanışmıyorsunuz sanırım Hemen hemen hiç Peki. Hatta hiç ee, Alison Goldfrapp ve Will Gregory'den oluşan ikili ee, Aa, O grup benim biraz önce anlattığım grup bu grup değil <gülüyor> Hadi bakalım ee, 99'da e, Will Gregory e, Goldfrap yani Alison Goldfrapp'in kaydettiği bir şey duyduktan sonra e, Şu sıralar bir soundtrack yapıyorum gel şunun için bir demo kaydedelim diye bir davet ediyor bir bakalım beraber çalışabilir miyiz gidiş. bakalım diye. Ee, o demo asla tamamlanamıyor ama... ...bu beraber stüdyoda oldukları e, süre... ...o süreç çok iyi geçiyor ikisi de. Çok memnun kalıyorlar. Böyle aylarca bir telefonlarda konuşuyorlar falan filan. Sonra diyorlar ki tamam gel Ellison'cığım biz senin soyadını gruba isim yapalım. Ve e, beraber bir şeyler kaydedelim. Hemen bir... Kayıt sözleşmesi yapıyorlar kimle e, Mute Records'la Londra'da ve de e, Wiltshire Countryside'da bir bungalov tutuyorlar. Lakin bu kayıt meselesi çok zorlu geçiyor Ellison abla için. Çünkü uzun süreler 6 yani ay falan sürüyor kayıtlar ve sık sık o bungalovda tek başına kalıyor e, böcekler ve fareleri saymazsak. ...demiş bir röportajında. Acı dolu geçmiş anladığım kadarıyla. O evet, altta. Böcek ve Fare'den... E, ...rahatsız oluyorsanız tabii. Evet. Ben mesela severim. Neyse efendim. Güzel güzel albümler yapıyorlar. Bu da bizi... ...eninde sonunda birazdan çalacağımız... ...dördüncü albümlerine kadar getiriyor. E, Seventh Tree. Seventh Tree'nin bir... ...önemli e, yanı. Alison Goldfrapp'in artık... E, ...şu... ...Sexapel meselesini biraz arka plana alalım. Grubun fazla önüne geçmeye başladı deyip daha sakin bir imaj çizmeye başlaması ve müziğe biraz daha odaklanmaları anlamına geliyor. Bundan aslında alınacak bir ders var. Benim de böyle yapmam gerekiyor galiba. Ben de artık şu seks meselesini biraz geriye alayım. Çünkü e, sahnede hakikaten müziğin önüne geçiyor benim e, karizma. Radyoda bile Öyle olduğunu düşünüyor bazı e Şimdi buradan tam içeriğini açıklayamayacağım bir takım e, mesajlar alıyorum ben. İşte sevgili Tanja, senin karizman e, elektrik dalgaları yöntemiyle radyo antenlerine geldiği kadar bizim de vücudumuzun değişik bölgelerine geliyor. Ve biz bundan işte etkileniyoruz. O zaman sen de bu seksapeli arka planı al, radyo programına <gülüyor> odaklanalım biraz. Olur mu? Ee, Kılıcı oldunuz <gülüyor> Peki O zaman Goldfrapp dinliyoruz 2008'de çıkan Seven Tree albümünden ee, Amnezi Problemi yaşayan Bir kızla ilgili bir şarkı Caravan Girl Karaman Girl dinledik 7th Tree albümünden Evet ben de uyku konusunda Araştırmalarıma devam ettim Günaydın. Sesimden de anlaşılacağı gibi Günaydın ee, Sırada Gelmiş geçmiş en iyi Solistlerden. Solistlerden Gelmiş geçmiş en iyi Albümlerden evet, Bir tanesi var ee, Kimden bahsediyoruz diye soracak olursanız Ki soracaksınızdır diye düşünüyorum Düşünüyorsam soruçaksınızdır. Ronnie James Dio ve Holy ilk, Diver. İlk solo albümü olan Holy Diver'dan bir parça alacağız. Ben bu parçayla lise yıllarımda tanıştım. Bu albümle lise yıllarımda tanıştım. 1983. Olça eskidir. Ve alnımdan vurulmuş gibi oldum ki kendisini işte Black Sabbath'tan Rainbow'dan falan tanımama rağmen. Çünkü ilk kez içinden geldiği gibi çekinmeden müzik yaptığını hissettim. Ki Rainbow'daki ve Black Sabbath'taki performansları da nefistir. Ama burada muhteşem. Bu da albümün açılış parçası. Zaten albümü alıp bir kaba koyup iğneyi bıraktım. Ondan sonra ne oldu hatırlamıyorum. Benim şarkı ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. O kadar. E aslında vardır. Gelmiş geçmiş en iyi heavy metal. Albümünün açılış şarkısı. O kadar. Buyurun. Buyurun. <Gülüyor> Ronnie James Dio, Stand Up and Shout dinledik. 1983 evet. tarihli Holy Diver albümünün açılış parçasıydı. Heavy Metal Cennetinden şu anda bize bakıp gülümsediğini düşünüyorum. Umuyorum. Şimdi bir başka acayip albümün açılış şarkısına geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi bir önceki kategoriyle hiç alakası yok. Blues Brothers Band. ...denen acayip adamlar topluluğu... ...birinci... ...filmin soundtrack'ini... ...saymazsak... ...ki o zaten soundtrack olduğu için... ...ayrı bir kategoride... ...sadece bir adet stüdyo albümü... ...çıkarttı. Piyasada dolaşan... ...on kadar Blues Brothers CD'si olmasına rağmen... ...bunların %90'ı... ...canlı... Bootleg. ...canlı kayıtlar, bootlegler... ...derleme albümler... ...iki tane soundtrack var. Bunlar dışında tamamen ticari amaçla yapılmış stüdyoya girilerek kaydedilmiş tek bir albüm var. O da 1992 tarihli Red, White and Blues. Blues Brothers'ın hemen hemen hiç bilinmeyen albümlerinden bir tanesidir. Ee, John Belushi'nin ölümünden sonra ne yazık ki e, Dan Aykroyd'da Elwood Blues personasıyla bir şarkıda Konuk şarkıcı olarak yer alıyor. Ee, bir şarkıda da armonika çalıyor. Onun dışında Eddie Floyd ve Larry Thurston e, vokalinde devam ediyor bütün albüm. Ki Eddie Floyd hala da e, grup yurt dışına konsere git, gittiği zaman solist olarak yerini alıyor ekiple beraber. Kendisi de müthiş bir e, sol e, devi. Evet. Ya özetleyecek kelime bulamadım Edip <gülüyor> Müthiş adam. Neyse. Ee, Orijinal Blues Brothers kadrosu aynen neredeyse hakim albüme. Sadece trombonda Tom Malone yerine ee, çok güzel. Tromboncunun adını unuttum. Tromboncu deyip geçiştirsek? Adı Birch. Soyadını hatırlamıyorum. Yani. Neyse. Davulda da e, Willie Hall veya e, Diğer davulcunun adını unuttum. Her neyse Danny Gottlieb var bu albümde davulda. Ki o da yine e, bir takım konserlerde, turnelerde ekiple birlikte yer almıştı. Şimdi bu albümün açılış şarkısını çalacağız. E, Para Konuşur şarkısı You Got The Bucks. Buyurunuz. The Uber. Blues Brothers benden You Got The Bucks dinledik. Ee, birinci not biraz önce adını unuttuğum efsane videofulçu Steve Jordan. Ne olur ne olmaz Allah çarpar. Ee, i̇kinci not yaşlı e, blues gitaristlerini yabana atmayacaksınız. O e, aradaki Gerekirse... kısacık Matt Guitar Murphy solosu e, ya, halıyı altınızdan çekiveriyor. Evet bir beni bir kendime döndürdü yani. Aynen öyle. Müthiş gitarcı. Şimdi geldik... E... Zurna'nın dediği yere. Evet. Blues demişken, <gülüyor> bir de böyle bir blues var. Bir de böyle bir blues var. Bence gelmiş geçmiş en iyi rock grubu olan Deep Purple. Evet. Hatta rock grubu da demeyelim çünkü yaptıkları müzik tam olarak rockla sınırlandırılamaz. İçinde klasik öğeler var, blues var, işte 16-18. Zincir yüzyıl arası halk müziği var. Var oğlu var. E, efendime söyleyeyim e, ve fakat e, burada Mark II yani David Coverdale ve Glenn Hughes'un e, olduğu albümlerden biri. Evet. Burn adlı albüm. Hatta e, Glenn Hughes'un ilk olduğu albüm değil mi bu? Evet. Evet o. E, nefis, za zaten bu blues var. havasını biraz da Glenn Hughes'un getirdiğini herhalde söyleyebiliriz. Evet, aslında Glenn Hughes'u ilk olarak solist olarak düşünüyorlar. Ve fakat sonra David Coverdale'da da keşfediyorlar. Bir mağazada tişört satarken. <gülüyor> Glenn Hughes aynı zamanda çok nefis bas çaldığı için de işte böyle beraber söylersiniz falan diyorlar. Hakikaten beraber söyleniyor ve nefis oluyor. Blackmore bu şarkıyı aslında yani şöyle bir söylenti var. Machine Head zamanında yazmış ama o albüme... <gülüyor> konmasını istememiş. Şarkı kenarda durmuş. Sonra e, Burn zamanında sözleri cover değil. Ya Machine yazılmış. Head zamanında yazıldığını düşünmüyorum. Ya Onlar bu o. arasında bir yerde yazılmıştır. Çünkü Machine Head albümünün tamamı e, 15 günlük bir süre içinde otelin içinde yazıldı. Montreux otelinin içinde yazıldı. Bu evet. konuları çok iyi bilirim. <gülüyor> Hadi bakalım. Coverdale de bu arada diyor ki Mistreated'ın ilk kayıtlarını Gece 11'den sabah 7.30'a kadar Yapmışlar O kadar kötü olmuş ki Neredeyse oturup ağlıyormuş <gülüyor> Sonradan Ertesi gece bir Session daha yapılmış Orada ikinci denemede istediği gibi oturtmuş Arada Şunu fark ettim diyor Fazla Zorluyordum iyi olsun diye. Evet. Şimdi şarkı dinleyince ki yani bunu, bu şarkıyı bilmeyen olduğunu sanmıyorum. Ama e, herkes e, Made in Europe e, adlı live albümden bilir. E, fakat Burn'deki de bir başkadır. O kadar acayip bir şarkı ki bu arada David Coverdale sonra e, Snake'le birlikte konserlerde çalmaya devam ediyor. E, Richie Blackmore daha sonra Rainbow'la birlikte bu şarkıyı çalmaya devam ediyor. E, Glenn Hughes kendi grubuyla. Aynı yakın zamanda Glenn Hughes bu yeni e, Black Country Communion'da e, yine Miss Seated'a yer vermişti. Evet Miss e, ne ile ilgili diye soracak olursanız e, genelde e, rock e, artistleri erkek oldukları için kendilerine kötü davranan kadınlar hakkında. Yani blues şarkılarının %70'i herhalde zaten bununla evet. ilgili. Evet. Peki o zaman Be Purple Mistreated. <Gülüyor> Deep Purple'dan Mistreated dinledik. Şimdi zamanı geldi. Müzik İki uyku konulu ve 74 sıra numaralı programını son bir şarkıyla kapatacağız. Evet. Evet. Uyku programında söylemek istediğim kısacık bir şey var. Buyurun. Ee, çevremde gördüğüm ruhları uyuyan e, herkese bu program aracılığıyla uyanın demek isterim. Aa, keşke açılıştık şarkı bir daha çalsaydık o zaman. Uyanırlardı. İşte onunla başladık. Bu sözü bitirelim. Peki. Ee, programı Bidi Be Bell ile kapatacağız. Ee, 1999'da Jazzland Records için Büge Veseltoft tarafından e, Beyat Elektan bir albüm yapması isteniyor. Ee, hanımefendi her şeyi kendi üzerine alıyor. Şarkıları, yazma sözler, işte aranjmanlar falan. Küçücük apartmanın apartman dairesinde e, Macintosh'un başında oturuyor ve her şeyi e, evinde hallediyor. Dairesi çok küçük olduğu için yaylılar vibrafon ve davul e, Veseltoft'un apartman dairesinde <gülüyor> kaydediliyor. Her şey bu küçük ev operasyonlarıyla bitirildiği için 2001'de neticede yayınlanan albümün adının Home olmasına karar veriyorlar eee yani signature işi yani bu şarkıyı ya dinlerseniz nasıl müzik yaptığını net bir şekilde anlayacağınız Game isimli müthiş şarkısıyla veda edeceğiz. Var mı senin söylemek istediğin son bir şey? İyi uykular veya günaydın. Peki, e, müzik iki ayrılırın 74. bölümünü ile kapatıyoruz. Ben Güray Sky. Ben Tanju Eren. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere. Hem the dolls as the game begins, girl is the princess and boy's the prince, feeling secure from the ogre who's hidden in the playground, they've got a jingle in case they fight, that will decide who is wrong or right, gotta be friends and behave if they both are ever gonna be crowned. waiting for, girl rocks adults from pretending the Bobby is a baby, boy tries his best to be hard and cool, girl to be soft as cotton wool, prince is a gentleman and the princess is the finest lady. As to watch him fight, she says that she doesn't think it's right. But he wants to show her that she is together with a winner. Outside the doors, as the over shaking the house till it falls apart. Princes and prince gotta run unless they're gonna be his dead. with equal goals, better be home playing with adults, mom saying it's just a game and they don't have to worry, inside the kitchen the game begins, mom is the princess and dad's the prince, kids getting bored by watching a copy of the same old story. ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.